Kardeşlerim, muazzez müminler, son iki asla kadar Müslümanlar girmiş oldukları bütün mücadelelerden, bütün muharebelerden galip ayrılırlardı. Ya da çoğunlukla Müslümanlar galip olurdu. Fakat son iki asırdır genelde Müslümanlar mağlup oluyorlar, Müslümanlar yeniliyorlar. 14 asırlık İslam tarihinin 12 asırında neden çoğunlukla Müslümanlar galip oldular da neden 2 asırdır sürekli ya da çoğunlukla Müslümanlar mağlup oluyorlar? Niçin galip olduysak o içinde nelere sahipsek onları kaybettiğimizden dolayı mağlup oluyoruz. Mekkeliler Allah ve Resulünün düşmanları Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'e İslam'a Geleceğe dair Yarınlara dair yol vermiyorlar Müslümanların yarına dair umudun olmadığını söylüyorlardı İslam onlara göre Mekke'yi mükerremenin dışına çıkamayacak Orada yok edeceklerdi bütün Müslümanları Ona inanıyorlardı Fakat bunlar Kadına düşmandılar Köleye düşmandılar, yetime hasımdılar, sofrasından ekmeği alırlardı yetimin. İnsanları öldürürler, çocukları ortada bırakırlardı. Ay yaşlılar, mallarında, servetlerinde şu kadar biçare insanın ahı vardı, alın teri vardı. O halde Efendimiz Aleyhisselam'a meydan okuyorlar. İslam buranın dışına çıkamaz, Mekke'de boğacaklar, yok edeceklerdi Müslümanları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o şehirden, Mekke-i Mükerreme'den gözyaşları içerisinde ayrılır, Medine'ye muhacir olur, üzerine gelirler. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sabahlara kadar namaz kılmaktan mübarek ayakları şişer. Ashab-ı kiram radıyallahu anhüm arkasında dururlar. O halde kainatın sahibine iltica eder yani onlar putlara secde ediyorlar. Putlara kurban kesiyorlar. Taşlara ilah diyorlar. Ama Medine'de Ravza'da arkasındaki ashabıyla beraber kainatın sahibine secde eden, onun huzurunda rükûya varan, rükûda secdede, kıyamda ayakta durmadan dolayı ayakları yarılan ama ibadetten vazgeçmeyen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlığı umuduna, yarınla dair Allah'tan fethi istiyor, zafer istiyor. Onlar yetimleri tard ediyorlar. Yetimleri kovuyorlar, uzaklaştırıyorlar. Hazreti Sevvan radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinin önünde oturuyor. Bir bedevi gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında durur. Allah Resulü Aleyhisselam mahallesinden yerleşim yerinden sorar. Oradaki namaz kılanlar, onların ibadetleri, kullukları, İslam'la münasebetleri nasıl diye sorar. Bedevi anlatır. Anlattıkça Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzünde diyor Hazreti Sevvan radıyallahu anh. Surur var. O sevinci Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yüzünde görüyorum. Öyle vakti olur. Efendimiz Aleyhisselam Sevvan diyor ki çağırdı beni. Gizlice bana eve git Ayşe'ye sor. Devlet başkanı Muhammed'in bir bedevi misafiri var. Evimizde ona ikram edecek neyimiz var? Hazreti Ayşe Radıyallahu Anha anamıza gittim. Hazreti Ra Ayşe Radıyallahu Anha evimizde değil misafire ikram edecek Ağzımıza koyacak bir lokma bile yok, söyle Resulullah'a. Efendimiz Aleyhisselam başka evlere göndermiyor. Sevban Radıyallahu anh Efendimiz'i, diğer annelerimize, Sevde'nin, Zeynep'in evine gönderiyor. Onlara sor diyor. O evlerden de dönüyor Hazreti Sevban. Kulluhunne ya'tezirne bima'tezeret bihi Aişetu Radıyallahu anhâ. Hazreti Ayşe'nin mazereti özlü neyse, Onların özrü de aynı, onların evinde de bir lokma ekmek yok. Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek yüzü değişti. Öyle vakti o bedeviye bir şeyler ikram etmesi gerekiyor. Karşıda yetimleri kovanlar var, tard edenler var, sofradan ekmekleri mazlumların alanlar var. Ama şimdi Medine'de bir devlet başkanı var, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir bedevi geliyor, ona ikram edecek, önce Ayşe'ye gönderiyor, sonra diğer annelerimize gönderiyor. Fakat Peygamber aleyhisselamın evinde ikram edecek bir şeyler yok, ondan dolayı mübarek yüzü değişiyor. Bedevi hadise yanlıyor. Diyor ki ya Resulallah kubuzatun minet Biz çölde yaşadık. Biz fukarayız. Biz şehirli değiliz. Bir avuç hurma yeter ya Resulallah üzme canını. Üzerine bir yudum su, bir bardak su, bir avuç hurma yeter. Sen üzülme ya Resulallah diyor. O an Sevvan radıyallahu an Bir keçimiz vardı. Efendimiz Aleyhisselam'ın oturduğu yerde, evinin önünden geçerken Allah Resulü'nü görür. Meleşe meleşe o keçi Hazreti Muhammed'e gelir sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz mübarek eliyle Bismillah der hayvanın ayağını sıvazlar. Sonra Bismillah der süt veren organına tutar. Dönerse bana, Sevban der bana bir süt kapı getirir misin? Efendimiz Aleyhisselam'a bir süt kapı getirdim. Mubarek elini alır. Bismillah der. O yeni sağmış olduğumuz keçiyi sağmaya başlar. Kap dolar. Bedeviye verir. Bedevi içer. Sonra buyururlar ki tekrar iç. Tekrar saar. Tekrar doldurur. Tekrar bedeviye verir. Sonra bana döndü buyurdu ki: Al şimdi bu kabı. Ayşe'ye götürür. Ayşe Radıyallahu anhaya götürdüm. Ayşe içti bismillah dedi bitirdi kabı Efendimiz'e getirdim yine aldı eline Bismillah dedi defalarca sağlan hayvanın o süt veren organına elini koyar yine sağar yine doldurur hanımlarına gönderir teker teker içerler biter Efendimiz'e götürdüm Allah Resulü Bismillah buyurdu sağdı doldurdu gönderdim sonra tekrar o bedeviye verdi ardından bana verdi sonra keçimize döndü dua etti Tarihu vasitte anlatıyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bu haliyle şunu söylüyor. Ya Rabbi, evime sordum... ''Evlerime sordum. Karşımda bir bedevi var. Şu kadar mesafeleri kat edip Medine'ye gelir. Buraya İslam'ı anlamaya, İslam'ı yaşamaya geldi. Ama Muhammed'in evinde, evlerinde ona ikram edecek bir lokma ekmek, bir yudum, su, süt yok ya Rabbi. Şu hayvana bereket ihsan buyur Allah'ım diye. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın eli hayvana deyince Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki kardeşlerim, ''Methelüllezîne yunfikûne emwâlehûm fî sebîlillâhî kemethelî habbe, kemethelî habbetin embetes sana senâ bile fî kulli sumbületin mi'etü habbe, ''Vallâhu yudâifu limen yaşâ.'' ''Bir verirsiniz, Allah yedi yüz verir size.'' Bir verirsiniz, bir buğday tanesi yedi yüz olur, ecri de yedi yüz olur, karşılığı da yedi yüz olur. Melekler iner buyuruyor Hz. Muhammed Aleyhisselam. Kim veriyorsa, Allah yolunda kimler sadaka veriyorsa, melekler dua ederler, derler ki kim infak ediyorsa... Munfik olana halef ver ya Rabbi. Allahümme a'ti munfikan halefa. Allahümme a'ti mumsiken telefa. Kimsenin yolunda muhacire, Suriyeli'ye, Iraklı'ya, mazluma, biçareye veriyorsa sen ona halef ver. Ne kadar veriyorsa o kadar ver. Daha fazla ver ya Rabbi. Kim vermiyor, kim cimrilik ediyorsa ona telef ver ya Rabbi. Kesat ver ya Rabbi. Ahirette ver, dünyada ver, elinde avucunda bir şeyler kalmasın diye melekler insanlara dua ederler. Mekkeliler var, İslam'ı ortadan kaldıracaklar, yetimlerin sofralarından ekmekleri alıyorlar. Ama karşıda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var, önce evine gönderir, Ayşe'ye, diğer hanımlarına gönderir. Sonra Allah Teala bir keçiye bereket verir. Medine'de bir keçi, sütü sağlan keçi birçok evi doyuracak kadar Allah Teala onun süt organına bereket ihsan eder. Kardeşlerim, Mekkeliler, kafirler, Allah Resulü Aleyhisselam'ı Müslümanları yok edecekler. Onun azı Kur'an-ı Kerim, onun azı namaz, onun azı dua onlazı sadaka kainatın sahibine iltica eder. Kur'an-ı Kerim Mekkelilere bir bahçe halkından bahseder. Onlara nasıl kesat verdiyse, onlara nasıl bela verdiyse aynısında Mekkelilere vereceğini söyler. Kur'an-ı Kerim Kalem Suresinde bize o hadiseyi nakleder. اِنَّا belevnahum هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْبِح۪ينَ وَلَا يَسْسَسْنُونَ Cenab-ı Hak buyuruyor ki, o bahçe sahiplerine nasıl bela verdiyse, nasıl onların ellerinden malı, mülkü, serveti aldıysak, şimdi Muhammed'e düşman olan, yetime düşman olan, dullara düşman olanların elinden de malı, mülkü, serveti alınacak buyurur. وَلَا يَسْسَسْنُونَ Çünkü o bahçe sahibi, onlar istisna etmediler ya da fukaranın hakkını vermediler. Bir adam vardı, verirdi. Bahçeyi hasat edecek, ürünü devşirecek, meyveyi devşirecek, çağırır etrafta ne kadar fukara varsa onlara kendi azığını alır, yetecek kadar alır, sonra fukaraya verirdi. Fakat sonra bunun çocukları dediler ki hayır, biz fukaraya veremeyiz ancak bize yeter dediler. ولا يستثنون فتواف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالسريم فتنادوا مصبحين ان نغدو على حرثكم ان كنتم صاريم فانطلقوا وهم يتخافتون عليكم مسكين dediler ki ey kardeşler babamız veriyordu aman ha siz vermeyin şimdi sabah erkenden kalkalım gizlice bahçemize gidelim Oraya bir tane fakiri almayalım. Ellahi nehel yavuma aleyküm miskin. Bugün fakirler, bugün bir çareler bizim bahçemize girmesin dediler. Kalktılar sabah. Fen <gülüyor> gidiyorlar, bahçeye gidiyorlar. Ohum <gülüyor> yatakafetun gizli gizli konuşuyorlar. Fukara duymasın oraya gelmesin diye. Fakat gidince dediler ki. Bu bahçe bizim değil. Burada bir kesap var. Felim var, avukatlar, innel azalun, ben nahlumahrumun. Bu bahçe bizim değil. Allah Teala akşamdan bir azap gönderir, akşamdan bir afet gönderir, bir ateş gönderir. Bahçede neler varsa yakar onları. Bahçe dümdüz olur, sanki hasat edilmiş gibi olur. Ya da yanar bahçe, beyaz olur ya da bahçe. Farklı rivayetler var. Derler ki, bu bahçe bizim değil. Sonra işlerinden birisi, hayır der. Ben nahnu mahrumun. Allah bize büyük bir ceza verdi. Allah Teala bu nimeti elimizden aldı. Şimdi Avrupalılar, Şam'ı vurdular, Irak'ı vurdular. Oradan yetimler, biçareler, babalar, çocuklarına ekmek bulabilmek için botlarla, Ege Denizi'nden Avrupa'ya ekmek kazanmaya gidiyorlar. Tıpkı o bahçenin sahipleri gibi اَلَّا يَدُخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ miskin. Onlar diyorlardı ki bu bahçeye fukara giremeyecek. Onlar da diyorlar ki mülteciler Londra'ya, Paris'e, New York'a giremezler. Ey Amerika! Ey Batı sen değil miydin? Bir asır önce Afrika'dan, Asya'dan o insanları alıp gemilerle Amerika'ya köle olarak götürenler. Peki şimdi neden onların gemilerini batırıyorsun? Yemin ediyorlar, giremez diyorlar. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle bu hadiseyi bize neden anlatıyor? Başında inna belevnahum kemâ belevnâ sahâbel cennâ o bahçe sahibine, yetimler buraya giremez diyenlere, Allah nasıl bela verdiyse, Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanı olan Mekkelilerle de bela verecek, onları da yok edecek buyurmuştu. Yok oldular, şimdi Avrupalılar. Onlar diyorlar ki hayır, Londra'ya, New York'a giremez mülteciler, Suriyeliler, Müslümanlar buraya gelemezler. Eğer bizler Muhammed Aleyhisselatu ve selamın yaptığını yaparsak, Bedevi'lere ya da Suriye'den gelenlere kardeşlerimize Efendimiz Aleyhisselam gibi önce evimize gidersek, ''Evimizde ne varsa paylaşırsak, sonra Müslümanlara, Allah rızası için mazlumlara, yetimlere, biçarelere imdad edin, yardım edin dersek, göreceksiniz Avrupalılar, Londra'da olanlar, Paris'te olanlar, o bahçe sahipleri bir sabah kalktılar, bahçeye gittiler. ''Felemmâ râvhâ kâlu innâ lezâllûn'' ''Yolu kaybettik, hayır bura bizim bahçe değil'' dediler. Allah'ın inayetiyle bir sabah kalkacaklar, borsaları çökecek, ekonomileri çökecek, hayır diyecekler, bu Londra bizim Londra değil, bu Paris bizim değil, New York bizim değil, eğer biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi olursak, ashabı gibi olursak, onlar gibi namaz kılarsak, onlar gibi sadaka verirsek, Allah New York'u, Allah Paris'i, onların baş gibi perişan edecek göreceksiniz Hz Musa aleyhisselam daralır Firavun zalim namaz kılmayı yasaklar Allahu Ekber demeyi yasaklar ellerini kaldırır Hz Musa Rabben etmis ala emvalihim veştud ala kulubihim felâ yu'minû hattâ yaravul azâbel elîm Kalekat uci ve davetü kuma Ya Rabbi artık dayanamıyorum. Firavun zengin, Firavun zalim. Artık bu toplumda Mısırda yaşayamıyoruz. Rabbenat misale emvaliim. Onların mallarını sil süpür ya Rabbi. Yüreklerine darlık ver Allahım diye dua eder. Kalekat uci ve davetü Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'ya, Hazreti Harun'a duanız kabul edildi ama istikamet üzere devam edin. Zalimlere meyletmeyin. Bu ayetten sonra dua kabul edildikten 40 yıl sonra Firavun helak oldu. Allah Teala Suriye'nin dualarına icabet etmiştir. Bağdat'taki mazlumların dualarına, Mısır'a, Muhammed Mürsiye, Doğu Türkistan'a, Arakan'a icabet etmiştir. Ama 40 gün, ama 40 hafta, ama 40 yıl içinde, ama 40 yıl sonra göreceksiniz. O bahçe sahipleri, yetimler, fakirler buraya giremez diyenler nasıl ha gittiklerinde bahçeleri perişan olmuştu. Bunların da yerleri, yurtları, ekonomileri perişan olacak Allah'ın inayetiyle. Siz dönün, biz Efendimiz Aleyhisselam'a dönelim, onun sünnetine dönelim. Geçenlerde bir şehrimizde Suriyeli bir çocuk bir adam alır yere vurur, alır yere vurur elhamdülillah. Bu ümmetin, bu milletin evlatları koşsular o çocuğa sahip çıktılar, uramasın dediler. Allah'ın emanetidir, Hazreti Muhammed'in emanetidir. Fatih'in yurdunda Suriyeli muhacir çocuğu kaldırıp kaldırıp bizim gözümüzün önünde yere vuramasın dediler. İzmir'de dediler, Ankara'da dediler. Ya Rabbi, yüz yıl sonra yeniden Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a dönüyoruz. 3 milyon muhacir var. Müslümanlar, Fatih'in evlatları onlara sahip çıkıyorlar. Dünya üzerimize geliyor. Şırnak'ta, Yüksekova'da, Nusaybin'de Müslüman Kürt evlatları okula gidemiyorlar ya Rabbi. Allahu Ekber diyenler orada eşkıyaya karşı camiyi, Müslüman Kürt'ü koruyan askerimiz, polisimiz şehit oluyor alem İslam'ı kuşattılar ya Rabbi, Resulullah Aleyhisselam'ın yoluna döndük Allah'ım. Hz. Musa'nın duasına nasıl icabet ettiysen, Moskova'nın borsasını çökert ya Rabbi, Londra'nın borsasını çökert ya Rabbi, Amerika'nın ekonomisini çökert ya Rabbi. İnna belevnâhum kemâ belevnâ ashabel cennet. O bahçe sahibine nasıl belalar verdiysen, onlara da belalar ver Ya Rabbi! Moskova'dan uçakları kaldıramasınlar Allah'ım! New York'tan askeri, polisi şehit eden, eşkıya asker silah gönderemesinler Allah'ım! Ya Rabbi Alemin! Hz. Musa gibi daraldı Müslümanlar. Muhammed ve Vesselam'ın ashabı gibi daraldılar. Ama o Bedevi Medine'ye gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu doyurmak için nasıl seferber olduysa şu dualar şahit olsun... Bu caminin içinde öyle gençler var ki Ümmetin emanetine Senin emanetlerine sahip çıkabilmek için Suriye'nin yetimleri için Burada seferber olan gençler var ya Rabbi Musa'nın düşmanlarını Hazreti Muhammed'in düşmanlarını Nasıl helak ettiysen Zalimleri kahru perişan eyle ya Rabbi Ya Rabbel Alemin Bize Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yoluna, aşkına, davasına, imanına, ittiba, şeref-i ihsan eyle. eyle. ki iki asırdır sürekli yenilen ya da çoğunlukla mağlup olan bu ümmet, Peygamber Aleyhisselam'ın yoluna tam olarak döner ona ittiba ederse, yeniden büyük zaferlere imza atacak. Büyük zaferler. Dünyadan biraz sonra ayrılıyoruz gibi namazlarımızı kılarsak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allah yolunda sadakalar verirsek, kalbimize, elimize, yüreğimize, lisanımıza sahip olursak, Ankara'daki ya da başka şehirde o Fatih'in evlatları, Suriyeli çocuğu o zalim adamın elinden nasıl aldılarsa, ümmetin evlatlarına, emanetlerine sahip olursak bekleyiniz. İnna belavnahum kema belavna ashabal cennet Londra'yı, Paris'i, New York'u, Roma'yı yıkan Allah yıkacaktır. Yıktığı zaman ıslah olacaklar. O zaman yola gelecekler. O zaman âlem İslam nefes alacak. O zaman bu ümmet yeniden dünyaya adalet getirecek. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri, Salahaddinler, fatihler yeniden dünyaya nizam verecekler.